Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi'l-âlemin. ve sallam aleyhisselam. Muhammed ve aleyhi ve sallamın aleyhi ve sallamın aleyhi ve sallamın aleyhi ve sallamın aleyhi ve sallamın aleyhi ve sallamın aleyhi ve takdir edilmiş kanunlarından biri olan ümmettir. Bütün ırkların, bütün coğrafyaların üstündedir. Dolayısıyla biz ümmet olarak insanlık anlamına gelecek kadar büyük bir ekseni kuşatıyoruz. Bütün insanlık ümmeti Muhammed'in ilgi alanındadır. Olmalıdır diyoruz. Bizim ümmeti Muhammed olarak insanlığı ilgi alanımızda görmemiz ya da kendimizi bütün insanlığın bulunduğu bir alanda görmemiz sadece yanlışlara lanet ederek ve iyilikler için, iyi oluşumlar için dualar ederek geçiştirebileceğimiz bir konum değildir. Lanet ümmeti değiliz. İş ümmetiyiz. Lanetlenmişler bizimle beraber bu dünyada yaşıyorlar, yaşayacaklar. Bizim insanlık anlayışımız, merhamet kapasitemiz o Allah'ın ezelden beri lanetlediği kimselere bile el uzatmayı gerektiriyor. Bugün bütün dünyada hemen her yerde insanlık manevi olarak uçurumun en dip noktalarına doğru sürüklenmiş durumdadır. İnsan bindiği şeyleri üzerinde durduğu değerleri sıfıra doğru götürmektedir. Kendi dalını kesen bindiği durduğu dalı kesen bir insana benziyor bütün insanlık. Maddi olarak da artık sanki dünya ömrünü bitirmiş gibi bunalmış bir dünya gibi önümüzde duruyor. Yani özet olarak ifade edecek olursak bir yandan Allah'ın yasak ettiği günahlar öbür yandan insan olarak muhtaç olduğumuz maddi ihtiyaçlarımızın karşılandığı suyumuzdan petrolümüzden odurumuzdan kömürümüzden ne anlıyorsak paramızdan bulumuzdan her şeyde bir daralma söz konusu İnsanlık yüz sene sonra ne olur diye bir hesap kitap yapıldığında bir su savaşından söz ediliyor. Kıtalar arası savaştan söz ediliyor. İnsanlık sürekli birbirini topluca imha etmek için silahlar, projeler üretiyor. Böyle bir durumda ümmeti Muhammed olarak biz kesinlikle bir kenarda seyredici olamayız. Oturup beddua lanet edik etmekle yetinemeyiz. Çalışmadan dua etmeyi yeterli bulamayız. Ümmetimiz halifesiz, dağılmış ve hedef kaybetmiş insanlardan oluşuyor olabilir. Biz ümmet olarak, bu dağınıklık karşısında, bir şey yapamıyor olabiliriz. Ama bireyler olarak, ben, ümmetimin, böyle bir ümmet olduğunu, bir kenarda beddua edip, vakit geçiremeyeceğini, çalışmadan dua etmeyi yeterli bulamayacağını, söyleyen bir ümmetin ferdi olarak, ben, kesinlikle, kimse yapmasa bile, tek başıma bir şeyler yapmaya inanıyorum, iman ediyorum. Tıpkı namaz gibi. Bu dünyada 7 milyar insanın namaz kılmadığını varsaysak, kimsenin kılmadığı bu dünyada ben niye namaz kılayım diyecek miyim? Herkes alkol tüketse, ben de tüketmeyi kendime mubah görecek miyim? elbette hayır elbette tek namaz kılan kalma pahasına da olsa o ben olacağım diye iman ediyorum müslümanlık budur diyorum namaz emrettiği gibi Allah'ın alkolden uzak durmayı emrettiği gibi Allah'ın ümmet olarak insanlık için insanlığın kurtuluşu için bir şeyler yapmayı da emretmiştir. Bu bir ekstra fazladan hayrımıza yapacağımız bir iş değil. Namaz gibi, oruç gibi insanlık gemisini kurtarmak için çalışmak zorundayız. Bunu halifemiz, imamımız, başımızdaki ümmeti temsil eden makamın yapması lazımdı. Yok o makam. Ben varım. Benim gibi iki Müslüman daha var. Ne yapabilirim? Belki hiç. Tıpkı namaz gibi. Allah 7 milyarı da secdede görmek istiyordu. 7 milyardan bir kişi secdeye kapanıyor veya 7 kişi. Onlar 7 milyarın ağırlığıyla dirilirler kıyamet günü. 7 milyar kadar namaz kılmış gibi Olurlar namazı yaşattıkları için. Aslında onların secde ettiği toprak, alınlarının değdiği kadar bir karış topraktır. Halbuki Allah bütün kıtaların secde ile aklanmasını istiyordu. Secde için vardı bütün kullar. İbadet etmek, secde etmek, yaratılış gayesi. Ama bu bir kişiye, beş kişiye, yedi kişiye kalmış olabilir. O yedi kişi aslında, çok şey doldurmadılar ama kendi çaplarında bütünü temsil etmiş oldular. Ümmeti Muhammed olarak biz bu ümmetin yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaratılan bütün insanların sorumluluğunu taşıyoruz. Ümmetin başında kim varsa o bu sorumluluğu taşıyacaktı. Ümmetin başı yok, dibi yok, dağınılmış zaman ama ümmetten bir tek ben kaldım. Diye bir Müslüman, iki Müslüman, yüz Müslüman belki bin Müslüman ya da milyon Müslüman çıkacak ama kimse yok. Bana da gerek yok düşünülünce hiç kimse çıkmayacak. Bu sebeple kimse kılmazsa kılmasın ben kılıyorum dediğimiz gibi insanlıkla kimse ilgilenmezse ilgilenmesin ben ilgileniyorum hiçbir şey yapamasam evden camiye gidene kadar yolda gördüğüm bir çocukla ilgilenirim orada alkol tüketen bir insanla ilgilenirim Allah'ın bu emri hiç olmasın rafa kaldırılmış olmaz diye düşünür mümin düşünmek zorunda mümin bu ümmet bin bir çilenin içinde olabilir ama dünyanın dönüşünü film izler gibi izleyen bir ümmet olamaz hiçbir zaman. Çaresiz olabilir ama boş olamaz. Hedefsiz olamaz, gayesiz olamaz. Bu sebeple biz bir hakikati konuşmak durumundayız. Bugün hani bütün dünya hedefimizdi derken aslında ne yazık ki ezan okulan topraklarımızda bile böyle bir projeye ihtiyaç var. Yani bugün hiç İslam sesi duyulmamış olduğunu zannettiğimiz bölgelerde, coğrafyalarda ki konuyu konuşuyormuşuz gibi anlaşılıyor ama esasen ezan duyulan minarelerin dibinde de davete, Allah'a isyana karşı bir çağrıya ihtiyaç var. Çünkü cami, minare veya başka bir merkez, evliya türbesi hiçbir şeyin ayrıcalığı kalmamış. Kar, fırtına, topluca bütün şehri kuşattığı gibi bu mel'anet işler, Allah'a kaldırırlar, İslam topraklarını da kuşatmış durumdadır. Dolayısıyla bizim İslam'ı hiç duymamış. İslam'dan bir haber, İslam sıfır, noktada bulunmuş onlar için kitlelere İslam toprakları dışındakilere karşı böyle bir misyonumuz var ümmet olarak bir de ümmeti Muhammed'in kendi topraklarında yaşadığı halde İslam'ın özünden habersiz olan ama Müslümanlık çatısı altında nüfusa kaydedilmiş olanlar var İslam nüfusuna çok İş var. Bu iş iki ayrı e, blokta hissedilebilir. Birincisi ümmeti Muhammed'in iman etmeyenleri, biz yokuz diyenleri. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dûvvet döneminde oldukları halde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanımayanlar var. Bunlar milyarlara bağlı. Tamam tanıyıp tanımanın gereğini yapmayanlar var. Bunlar da fena bir rakam değil, yüksek bir rakamlar. Bunlar da kendi içlerinde hakikaten bir şey duymamış zavallılar var. Adı öyle ne olduğunu bilmeyenler var veya hutta inatlaşanlar var. Yani biliyor, her şeyi biliyor ama bu bilgisi onu Allah'a teslim olmaya Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatına, dinine, gelmeye götüremiyor her halükarda kendi oturduğumuz evlerin ekseninden ülkemizin bulunduğu coğrafyanın eksenine kıt'anın eksenine bütün dünyaya yayılacak bir eksene ciddi bir şekilde İslam'ın tebliğ edilmesi lazım bu Müslüman olmanın gereklerindendir çünkü Müslüman olmak sadece ezan okunduğunda namaz kılmak değildir Müslüman olmak sadece Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmak değildir bu dünyada olup bitenleri seyreden bir izleyici olmamakta Müslümanlığın görevlerindendir ne yapabilirim sorusu bu dinde yoktur. Hiçbir şey yapamayanın bile öyle yapacağı büyük bir iş vardır ki onu ancak peygamberler yapar. Nedir o? Yüreğinle Allah'a açılmak. O da imandır. O da bu ümmet düzeyinde yapılacak işlerdendir. Bugünün Bunun için evvela şunu düzeltmemiz lazım. Benim evimden sokağımdan, caddemden, nereden hayatı anlıyorsam ben, dünyanın her yerinde, bu dinin yükünün, adı din görevlisi olanlara yıkılmaması gerekiyor. Din görevlileri, namaz kıldırmakla mükellef olabilirler. Onlar da bir Müslüman olarak, Namazın ötesinde taşıdıkları daha büyük sorumluluklar vardı. Buna güçleri yetmiyor olabilir. Konumları daraltılmış olabilir. Sebebi onlarla Allah arasında kalmış bir mesuliyettir. Bizi ilgilendirmiyor. Ama ben Müslüman olarak Müslümanlığımın yükünü taşımaya iman etmek zorundayım. Ben bir vakıfta, bir dernekte çalışırken, iş yaparken, sivil toplum hareketine lütfedip destek olan birisi değilim. Lütufla değil, Müslümanlığımın zorunlu gereği olarak bir iş yapıyorumdur. Lütfederek değil, Allah'ın karşılığını vereceğine inandığım hiçbir şey benim lütfedip yaptığım bir şey değildir. Allah'tan bir şey beklemek için yaptığım bir şeydir. Tekrar bir vurgulama yapma ihtiyacı hissediyorum. En temel eksen benim evimdir. Oturma odamdır. Takatım kadar ve ihtiyaç kadar o ekseni büyütürüz. Büyütebilirim ya da büyütemem. Evimde boş duruyorsam, Zaten dışarı bir iş yapamayacağım demektir. Göstermeliktir dışarıdaki işlerim. Dışarı ile meşgul olup, evimle ilgilenmiyorsam, eksensiz çalıştığım için, yaptığımın bereketini göremeyeceğim zaten. Eksen olarak, temel çıkış noktası olarak, evimi, oturma odamı, alıp, yedi kıta öteye, hatta yedi dünya öteye gidecek bir umut ve heyecanla tanışacağım, iş yapacağım. Bunu yaparken de Allahu Teala'nın önümüze koyduğu cihat, yani ter sileceğin, kaslarını geleceğin şeyin adı hikmet ve güzel sözdür. Hikmetin ve güzel sözün bittiği yerde. Diğer kademeleri gelecek cihadın. Bugün Müslümanlar olarak cihadın Bedir uygulamasının düzeyinde olmadığımızı biliyoruz biz. Bunu üç kere daha itiraf etmeye gerek yok. Ama bunun yokluğu Allah'a davet ve bu büyük isyan İblis'in Adem aleyhisselamdan beri uğraşarak getirdiği bu iblis tufanı bu isyan bu baş kaldırış tufanının karşısında o yapamadığım şeyden dolayı bugün de benim hikmet ve güzel söz. Hikmet ve güzel sözle Allah'a çağırma isyanı önlemeye gayret etme vazifem bitmiş olmuyor en hayatın ilk basamağındaki yeni bali olmuş Müslümandan, ağzı çok zor söz yapacak kadar ihtiyarlamış, kasları sarkmış Müslümana varıncaya kadar, din görevlisinden hiçbir görev almadan, namazını kılıp dinini yaşayan Müslümana varıncaya kadar, hepimiz istisnasız, hiçbir istisna olmadan Allah'a çağırmakla, Yükümlüs. Bu Allah'a çağırmanın sadece bu asırda bu her tarafımızın kuşatıldığı, tepemizden uydularla kontrol edildiğimiz, bulunduğumuz yerlerin de dinleme cihazlarıyla, uzaktan kumandalı sistemlerle bloke edildiği dünyada, asla hiçbir Müslüman için hikmet ve güzel söz seçeneği kaybolmamıştır bütün dünyayı seyredecek yerde, bütün dünyaya Müslüman hikmetini ve Müslüman'ın güzel sözünü ulaştırmak zorundayız. Bu asrın durup seyretmemek anlayışı budur. Bir zaman sonra öbür kademelere geçmek gerekebilir mi? O zamana bağlı o. Elbette o da olacak biiznillahü teala. Evde çocuklardan, çevrede arkadaşlardan, yeremizdeki insanlardan, diğer ülkelerdekilerden, bütün dünyadan, insana karşı hikmetle ve güzel sözle, Allah'a davetimizi yapmadıkça sorumluluğumuz kalkmış olmaz. Camiye namaza giderek namaz sorumluluğumuzu kaldırıyoruz. Ramazan orucu sorumluluğumuz kalkıyor mu? kalkmıyor niye camideki namaz başka ramazan orucu başka müslümanlık bir bütün aynı şekilde Allah'a davet işi de çapımız kapasitemiz ve imkanlarımızın ortak paydası bulunarak yapılabilecek bir görevdir hikmet kelimesi nedir müslüman için ilim ve şura demektir yani ilim sahibi olarak neyin nerede yapılacağını kestirerek ilimle ve bununla da istişare ederek ne demek istişare ederek güzel söz belli Allah var ahiret var haramdır faiz haramdır alkol bu kadın ayrı erkek ayrı Allah böyle istiyor bunu güzel tatlı sözle anlatıyoruz ama hikmet kalıbıyla hikmet kalıbı nedir hoca olarak Mahallede bir Müslüman olarak, genç biri olarak, ilim talebesi olarak veya sıradan bir Müslüman olarak kendi aklımı, aklıma uygun gördüklerimi kalıp yaparak değil, benimle beraber bu hayatı yaşayan, bu çileyi gözlemleyen, bu sıkıntılara şahit olan diğer Müslümanların ortak aklını bularak. Buna kitabımız ve emrhum şura beynehum buyuruyor. İşlerini aralarda istişare ile görürler. İstişaresiz iş yapmaz Müslüman. Benim yüce aklıma göre anlamına gelecek tavırlar sergilemez Müslüman. İstişare de. Elbette kamuoyu yoklaması yapar gibi değil. Yani ümmeti Muhammed'in öyle veya böyle üç adım ileride olanları var. Yaşta ileri olanları var. Geçmiş olaylardan dolayı çok tecrübesi olanlar var. Dünya görmüşleri var. Ümmet olma şuurunu taşıdığı sürece, başka bir sistemin kölesi olmaya kaymış birisi olmadığı sürece, herkesin görüşü alınarak iş yapılır. Yoksa ben burada şunu uygun görüyorum diye, tek fikrin kölesi olmaya insanlar çağrıldığında Allah'a davet edilmiş olabilir ama Rabbimiz üd'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti buyuruyor Rabbinin yoluna hikmetle çağır güzel sözle çağır hikmet nedir İlim ve istişarenin ortaya çıkardığı akıl demektir biz bunu yaparken de bir toplumda namaz kılmayanlar var, oruç tutmayanlar var, sigara içenler var, kadın kız erkek karışık iş yapanlar var, Allah'a inanmayanlar var, Allah'la savaşanlar var. Biz nasıl başlayacağız? Önce Allah ile başlayacağız. Yaratan Allah'tır. Onun kullarıyız diyeceğiz. Allah'a iman etmeyen bir gruba, sakalın İslam'da çok önemli bir sünnet olduğunu mu anlatacağız? Alkol sofrasındakilere, orucun faziletini mi anlatacağız? Dolayısıyla, bizim, ne yapacağımızın, işte hikmetle ortaya çıkması gerekiyor, nereden başlayacağımız. Can çekişen birisinin, gömleğinin düğmesini ayarlamak akıllılık değil can daha değerli hatta parmağın kopmasından da değerli can kanamanın durdurulması diğer ağrıların durdurulmasından daha acil bir konudur oturup herkes yaşadığı yörenin acil sorununu tespit eder elhamdülillah imanda bir sorun yok yani herkes Allah vardır, bizi o yarattı. E dolayısıyla biz Allah'ın kullarıyız diyorsa çok büyük bir merhale kat edilmiş demektir. O zaman haramların ağırlarıyla uğraşmaya başlayacağız. Zina, kumar, faiz bunlarla mücadele edeceğiz. Hikmetle ve güzel sözle. Bunlar nereden kaynaklanıyor? Ona bakacağız. Hayır. Bu konuda da bir sorun yok. İnsanlar sadece namaz kılmıyorlar. İbadetlere yatırım yapmaya başlayacağız. Camiye davet edeceğiz. Oruca davet edeceğiz. Elhamdülillah camide ki namazda da bir sorun yok. Üç aşağı beş yukarı geliyor insanlar. Sünnet unutuldu. Sünnetleri yaşamaya ve yaşatmaya başlayacağız. Bir kademelendirme muhakkak gerekli aksi takdirde acil ihtiyaç yerine bir tür çöpe atılacak bir ikramiye yapmış oluruz biz. Susuzluktan ciğerleri kurumuş bir insana dünyanın en güzel ekmeğini vermenizin hiçbir anlamı olmadığı gibi. Çünkü o ekmek onun gırtlağını tıkatacak ve nefessizlikten onu öldürecektir üstelik. Tükürüğü gelmeyecek kadar susuz kalmış insan. Hikmet bu işte. Bu hikmeti hoca da, vakıf başkanı da, İslam adına bir iş yaptığını zanneden herkeste, Müslümanların ortak fikri olarak benimsedip sahiplendiği zaman hepimiz dinimizin davetçisi olduk demektir. Hepimiz bir yöne doğru çağırınca farklı usluplar, Farklı vakıflar, farklı tarikatlar, farklı hoca efendiler, farklı alimler olmasına rağmen bu işi yapanlar hep Kabe'ye çağırdığımız için sonunda namaz kılınacak. Birimiz sabah namazının önemini anlatacak, öbürü yatsı namazının önemini anlatacak, öbürü cuma'nın önemini anlatacak ama aslında hep camiyi dolduruyoruz. Eğer cuma namazının önemini anlatana ya bunlar sabah kılmıyor sen cuma namazını niye anlatıyorsun diye çıkışırsak yanlış yapmış oluruz. Çünkü hikmet bu büyük dağınıklıkta herkesin yapacak bir şeyi olduğunu gösteriyor. Herkesin çağıracağı bir alan var. Zira herkesin kabiliyeti aynı değil. Beş vaktin beşini de anlatmaya gücü yetmiyor olabilir birisinin. O ne yapacak? Sadece cumaya takati yetiyor onu anlatsın bari. Veya ekonomik kültürü çok iyi olan birisi faizin lanetliliğini, şirretliliğini anlatacak. Öbür kardeşimiz de ahlakın önemini anlatacak. Hepimiz hikmetle ve tatlı sözle Allah'a davet edeceğiz ama. Temel mantığımız bu. Bunu yaparken de gence, ayrı konuşmak gerektiğini, yaşlıya ayrı konuşmak gerektiğini, kadına ayrı, erkeğe ayrı, köy kırsalda yaşayana ayrı, veya şehirde yaşayana ayrı bir uslup kullanmak gerektiğini de tespit etmiş olacağız. Hikmet dedik ya, yani kadınların acil gündemi başka, gençlerin başka, ihtiyarların başka. Bunu anlayamadıktan sonra, e zaten hikmetle çağıramıyoruz. Hikmetle Allah'a davet etmek, ümmeti Muhammed'e Allah'ın emridir. Çıkın, bağırın, çağırın, geri gelin. Demiyor ki Allahu Teala, hikmetle ve güzel sözle Allah'a çağırın buyuruyor. Dolayısıyla güzel sözü beceremeyen, hikmeti kendi kültüründen ibaret, medresede okuduğu kitaplardan veya evde okuduğu kitaplardan ibaret zanneden, Allah adına iş yapıyor ama Allah'ın razı olacağı bir işi yapmıyor. Bereket nereden görecek ki? Milyarlarca insanın davete muhtaç olduğu bir toplumda ilhat dediğimiz yani Allah'ı temelden reddetmek. Şimdi yeni bir hastalık çıkarıldı Allah'ı kabul ediyor da dinini kabul ediyor. Başka bir hastalık çıkardı dinini kabul ediyor ama onu serbest kabul ediyor. Yani seçme hakkım olacak diye düşünüyor. Ne olursa olsun iblis her gün bir mikrop üretiyor. Bizim de üretilmiş mikroplara karşı farklı çalışma alanlarımız, farklı dillerimiz, farklı yeteneklerimiz olması gerekiyor. İnsanların iman düzeyleri nerede takılıyorlar? Takıldıkları nokta nedir? tıkandıkları yer neresidir bunu bilmemiz lazım ekonominin insanlara din açısından nasıl etki ettiğini eğer faizi yasaklayacaksa İslam o zaman biz İslam olmayabiliriz maazallah Deyecek noktaya gelip gelmediklerini anlamak lazım İnsan psikolojisini bir miktar bilmek lazım yani iblis canım kardeşim Ey güzelim benim diye başlıyor konuşmasına vesvesesini verirken de, başka birisi ey cehennem kötü cehennem tütüyor senin, cehennemin bütün korlarını senin gözünde görüyorum diye başlarsan, ey hekmet ve mev'az haseneyi, yani güzel sözü becerememiş olursun. Bir toplumsal yapı var, yani sakallı birisini gördüğünde, bu cin midir, papaz mıdır diye şüphelenecek kadar Müslüman kisveden uzak yer kalmış bir toplumda hangi tipin gidip Allah'a davet etmesi lazım? Bunu normal karşılayan toplumda başka bir anlayışın ya da daha bir farklı kültürün gidip davet etmesi lazım. Ümmeti Muhammed olarak hangi kültür düzeyindeyiz? Kullandığın Arapça kavramı bıraksan, Türkçe 10 sene önceki Türkçeyi bile anlamayan bir nesle neyle hangi silahlarla hitap ediyorsun? Bunun düşünülmesi lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin talimatına uyacağız. İnsanları seviyelerine göre değerlendirmek zorundayız. Aksi takdirde insanlar bizi anlamazlar. Masal dinler gibi dinlerler konuştuklarımızı biz de boşuna ömür çürütmüş oluruz. Oturup seyredemeyiz. Bu dünyanın gidişatına karşı çabalamak zorundayız. Ve bunu yaparken de iş olsun ne olursa olsun diyemeyiz. Hassas bir beyin ameliyatından aşağı kalmayacak bir iş yapıyoruz. Kendi çocuğumuzla konuşurken bile, eşimizle konuşurken bile, ebeveynimizle konuşurken bile, akrabalarla konuşurken bile nerede kaldı ki diğer insanlarla beyin ameliyatını aratmayacak hassas bir ölçüm yaparak konuşmuş olmayalım. Burada ümmeti Muhammed'in zor durumda olması çaresiz bitmişlik ve hiçbir alternatifimiz olması anlamına gelmiyor. Çünkü biz allah Teala'nın kuluyuz. Önümüzü Rakamlar, rakamsal olarak filan noktada kapalı gibi tutuyordur Allahü Teala ama bizim yapacağımız işler var işte hikmetle Allah'a çağırırız hikmet ve güzel sözle ben çağırırken sıfır sonuçta almış olabilirim bir sürü peygamber var öyle çok güzel başarılar da elde etmiş olurum bu ayrıntıya iki noktadan dolayı girme ihtiyacı hissettim Birincisi biz Allah'a çağırmayı tarikat, vakıf vesaireye zannettik. Ait onlar yaparsa yapar bizim sorumluluyor. Tıpkı hastaneler gibi hastaları hastaneye götürüyoruz. İyi ederse onlar iyi ediyor. Bu iş öyle değil ama. Müslüman olarak bulunduğumuz her yerde biz İslam'ın temsilcisiyiz. Güzel ahlakımızla, tatlı sözümüzle, hekmetli tavırlarımızla İslam'ın temsilcisiyiz. Yapabileceğimiz çok şey var. Maalesef bizim güvendiğimiz kurumlar siyasetin etkisinde, ticaretin etkisinde, paranın etkisinde, örfün etkisinde, e, algı operasyonlarının etkisinde kaldılar. Bir şey yapamıyorlar. İki, görev otomatik bize düştü. Cami imamı namaza gelemedi. İşi var gitti. Camide kılmıyor muyuz namazı? Birimiz mihraba geçip kıldırıyoruz. Namazdan da mı daha zor bu konu? Yani imam gelmedi diye namazı bırakmıyorsak, vakıflar kendi işlerine, öğrenciye burs vererek bu işi hallettiklerini zannediyorlar. E bize kaldı iş. Bu ikinci nokta çok önemli. Bize kaldı. Namaz bize kaldığı gibi. Oruç bize kaldığı gibi. Yok, kimse tutmuyorsa ben de tutmam oruç diyeceğimiz bir noktadaysak, bu sözlerin hepsini geri alabiliriz. Ve bu dönem, Müslümanların birbirleriyle isim üzerinden savaşmalarının asla doğru olmadığı bir dönemdir. Birbirlerimizin meşreplerini ümmetimizin bahçesinde açmış çiçekler olarak görmek zorundayız. Müslümanlar tabi. Yani bir kadiyanilik Müslümanlığa ait bir ekol değildir. Bir İngiliz uydurması İslam'la ilgisi olmayan bir şeydir. Hindistan'daki Müslüman kardeşlerimizin imha edilmesi için planlanmış bir şeydir. Biz yani onu yok kabul ediyoruz. Bize ait bizim namazımızı kılan, bizim orucumuzu tutan, bizim Kur'an'ımızı okuyan herkes bizim kardeşimiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimdir diyen içki de içse, faiz de alıp verse Muhammedun Resulullah'a iman ettiği sürece bizimdir. Biz beraberiz onu Rabbim kabul buyurmaz kıyamet günü de, ebedi cehennemde tutar, o benim işim değil, kimsenin işi değil o, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile ne buyuruyor, ben dışarı göre, dıştan gördüğüme göre hareket ederim, sırları Allah'a bırakarım diyor, göğüslerdeki sırları Allah'a bıraktım diyor, yüzeysel olarak, e, ben ne gördüysem onunla hareket ediyorum buyuruyor, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bunun içinde münafıkları, tek tek bildiği halde sallallahu aleyhi ve sellem, Huzeyfe'ye de isimlerini söylediği halde, hiçbirini deşifre etmedi. Eğer o deşifre etseydi, bu münafık, bu münafık, bu münafık buyursaydı, bugün şüphelendiğimiz herkese münafık deme hakkımız olacaktı bizim. Büyük bir çığır atmış olacaktı. Sallallahu aleyhi ve sellem sabretti, söylemedi. Onlar çekti gitti Rabbine ama ümmet, Medine gibi bir yerde münafıkları bile camide saklayabilecek geniş yüreklilik ölçüsü öğrendi peygamberinden sallallahu aleyhi ve sellem. Aleni savaş gidip de İsraille işbirliği yapmış bir hain. Elbette söz konusu değil burada. Onu da zaten yargılarken imanı üzerinden değil, yaptığı hıyanet üzerinden yargılıyoruz. Bir mümin din madem niye müminlerin toprağını sattın davasını sattın diyoruz onu öyle cezalandırıyoruz ve asla acele etmiyoruz hekmet ve güzel sözle yola çıkıyoruz tatlı konuşmalarımız merhametimiz ama acelemiz yok bir kişinin sabah namazı kılan müslüman olması için 50, 100 200 300-500 sene bekleyebiliriz. Ama 950 seneden fazla beklememek lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in en uzun verdiği rakam 950 senedir. 950 seneden sonra sabretmeyebiliriz. Biz biliyoruz ki kalpler Allah'ın iki parmağı arasında diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ne konuşursan konuş. Ebu Talib'i inandıramıyorsun işte. Beş büyük kulundan biri Nuh Aleyhisselam oğlunu inandıramadı. Karısını inandıramadı. Vazifesi de değildi zaten. İnneke la tehdimen ehbepte. Peygambere hitap eden bir ayet bu. Sen istiyorsun diye hidayet yok. Allah isterse hidayet yok. Allah lakinne Allah'ı ehdimen yeşe. Allah dilediğini hidayet edecek. Muhammed aleyhisselam bile, üzerindeki görevi yapmış olmak için gitti amcasına yalvardı. Hidayet anahtarı onun da elinde değildi. Vazifemiz değil ki zaten. Biz parti kurmadık ki, üye toplayalım. Abone toplayan bir şirket değiliz biz. Allah'a davet ediyoruz. Seyirci olmamak için çalışıyoruz. Zira seyirci olmak, bizim için zülldür Koyunların kendisinden önceki kesilenleri, diğer koyunları seyrettiği gibi, cehenneme yuvarlanan kardeşlerimizi seyredemeyiz biz. Ama bütün gayretimize rağmen, çabamıza rağmen, e, gitti cehenneme, niye diyeyim? O zaman niye edeyim deriz. Evet, bu noktada, hikmet ve tatlı sözle, Allah'a çağırma görevini yaparken, başta peygamberler olmak üzere, aleyhimusselam cemiyen, kesinlikle Müslümanların tarihinin denenmiş birikimlerinin gözümüzden kaçmaması lazım. İşte 950 seneyi niye rakam olarak kullanıyoruz? Bu birikim. Dünyada o zaman internet yok üstelik. Dünyada internet yok basın yok, Yahudilik henüz doğmamış, Yahudilik gibi bir şirret yok, Siyonizm yok, 950 sene sonra bile sözünü dinletemedi bir peygamber. Şimdi bu belalar var üstelik. Çok derin bir mantık üzerinden düşününce, aslında çok zor bir yolda olmadığımızda anlaşılmış oluyor. Ve, başta söylediğim gibi, biz her zaman namaza çağırmak için gitmeyiz, Bazen alkolü kullanmayı durdurmamız namaza davet etmekten daha önemli bir sorun olur. Haydi namaza desen alkolik olarak camiye gelse ne yapacaksın? Ne acildir ne de ertelenebilir bunun kesinlikle bizim hikmetle tespit ettiğimiz şey olması lazım. Burada e, keşke sıradan Müslümanlar olarak bize değil de ümmetin büyüklerine, hoca efendilere, alimlere bu, e, bu görev kalmış olsa, keşke bir caminin imam efendisi, o caminin mıntıkasındaki mesela 1500 eve, iki senede bir, bir defa davet için gidebilmiş olsaydı, keşke vebalden kıyamet günü kurtulmuş olsaydı, camiye gelmeyenlerin de imamı olduğunu hissettirmiş olsaydı, olmadı ama burada biz o zaman, Tıpkı o camiye gelmeyince de biz namazımızı kıldığımız gibi ezan okumasa bile biz namazımızı kılıyoruz. Aynı şekilde birileri vakıf kurdukları halde bu İslami Hizmetler Vakfı kurduğu halde para toplayıp burs vermekten başka bir hizmet yapmıyor. Bize kaldı dinimizin gidişatını, ahlakın erişini, insanlığın çöküşünü seyredemeyiz. Bir şey yaparız. E ben sadece kuzenlerime yaparım. Ne yapayım bu kadar? allah Teala görür ki, dil bilseydim, İngiltere'ye de gidip, İngilizce konuşacaktım Haydi Park'ta, dil bilmediğim için gidemedim. Vize alabilseydim, Yemen'e gidip orada da konuşabilecektim, vize alamadım. Allah görüyor bunu. E ben işimi bıraksam, çocuklarım burada mağdur olacaklar, onun için bırakamıyorum. Bunu Allah görüyor. Hiçbir zararı yok. Ve burada çok önemli bir nokta var. Bu önemli nokta belki, e, bu, Başarısızlık bugüne kadar gelinen noktadaki başarısızlığın temel noktalarından biri. Biz suçlularla değil suçla uğraşırız. Karşımızda adam da diksek onun kendisi değildir hedefimiz bizim. Oynadığı kumardır, içtiği alkoldür. Olan sen diye başlamayız lafa. Şu alkol senden uzak dursun diye başlarız. Suçla uğraşmak suçluyla uğraşmaktan daha başarılı bir yöntemdir. Bu bu çağın Müslümanı için de geçerli. Hiç iman etmemiş kafir için de geçerli. Bir Yahudi ile uğraşırken de geçerli. Hristiyanla uğraşırken de geçerli. Ben ateistim diyenden, diyen için de geçerli. Müslüman namaz kılan ama kör bir gidişi olan bir insan için de geçerli sırf inat olsun diye zıtlık olsun diye bir şeyler yapan aslında şuursuzluğundan yapan içinde geçerli. Bütün insanlığa suçlarla uğraştığımızı biz ispat etmek zorundayız. Suçluyla değil zulümle uğraştık mı zulmü kaldırdık mı zalim kendiliğinden kalkacaksa iş ortamını kaldırmış olur. Bataklığı kurutmuş oluyoruz. Müslümanlar için de böyle çalışıyoruz. Müslüman olmayan kafirler için de böyle karşı çalışıyoruz ve kardeşlerim büyük bir hakikat var ortada biz buna bu bahsettiğimiz seyretmeyiz hikmet ve güzel sözle Allah'a davet ederiz esprimize ilkemize Allah'a iman ettiğimiz için sahip olursak yani bu Allah'ın işi biz de müminiz Allah'a iman ettik onun için bu işe ilgileniyoruz dersek kesinlikle Allah'ın yardımı bizimledir. Onlar aynı noktada kalsa bile, benim yüreğimde açacak çiçekler bana yeter zaten. Yeter ki, ben, ve geçen gün Ramazan'da iftarda buluştuğum bir arkadaşımın fikirlerinin sonucu olan bir iş yapmış olmayayım. Benim hocam bana ne dediyse o haktır demiş olmayayım. Ümmetin, ortak bir süzme balı gibi, bir istişaresi, şurasının sonuçlarıyla iş yapayım, tercih yaparken, yeter ki böyle olsun, Allah'ın yardımı bizimledir. Ama kör gidişe Allah yardım etmez şüphesiz. Yani ben Allah'a hikmet ve, güzel sözle çağırıyorum, ama, benim gibi bu işi yapan ikinci mümin kardeşime hiçbir aritmetik değer vermiyorum. onu yok kabul ediyorum kime çağırıyorsun ki sen bu bile bile kendimi yalnızlaştırmaktır tek kişilik bir mücadele faziletli bir mücadele değil ki ben ona hazırım ama tek kalmak istemiyorum ihlasa aykırı bir tavır bu Kardeşlerim, sözün özeti şu: Hepimiz ahlaktaki çöküşü görüyoruz. Allah'a iman eriyor gitgide. Dünyanın maddiyatı da gidiyor ya. Suyu da kurumaya başladı dünyanın. Biz evrensel bir ümmet olarak, kıyamete kadar bu dünyanın yükünü taşımak için yaratıldık. Nasıl seyrederiz bunu biz? Ben ne yapacağım? En azından Gözle yaşı dua ederim hiçbir şey yapamazsam. Kaldı ki yapacak çok şeyim var. Yakınlarım. İtildim atıldım bu dünyada. Hikmete dayandığım halde en güzel Müslüman örnek olarak bozulmadan kalırım. Al sana güzel bir iş. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.